jeneratör, pompa ve kompresör, freze, torna tezgahları, CNC makineler ve çok daha fazlası, tüm bunlar bir geminin, imalat işletmesinin ya da santralin makine dairesinde çalışan, personel için aslen oldukça tehlikeli koşullar doğurabilen yüksek ses dalgaları oluşturur, bunun sonucunda ise, akustik travma, ya da GBİK, gürültüye bağlı işitme kaybı, adı verilen, geri dönüşü olmayan meslek hastalıkları meydana gelir, bu tür işletmelerde yüksek gürültüye maruz kalma, gerek çalışanlar gerekse amirler için, pro problemli sonuçlar doğurabilse de genellikle göz ardı edilir ya da sorunun çözümü için kulaklık kullanımı teşvik edilir ancak kulaklıklar belirli bir düzeyin üzerindeki ses dalgalarını engellemekte de başarılı değildir ayrıca uzun süreli kulaklık kullanımı kulak içerisinde yoğun bakteri oluşumunu destekleyen koşullar oluşturarak farklı hastalıklara sebebiyet verebilir dolayısıyla istenmeyen ve sağlık problemlerine yol açabilen yüksek düzeyde mekanik akustiği önlemek için makine odalarında mekanik ses yalıtımı yaptırılması önerilmektedir makine odası ses izolasyonu, yalnızca makine dairesinde çalışan personeli değil, tüm işletme personelini ve civar işletmeleri de yüksek ses dalgalarından koruyan bir çalışmadır. Böylece özellikle muhasebe, pazarlama ve yönetim gibi yoğun odak ve ilgi gerektiren, departmanlarda dikkat dağınıklığı önlenirken çevredeki hassas prosesler yürüten, işletmeler de makine odası gürültüsünden etkilenmemiş olur, makinelerden yayılan şiddetli titreşimler ayrıca yakınındaki bir diğer makinenin, performansını azaltan ve çalışma ömrünü kısaltıcı etki gösterebilir, nitekim makine odası ses izolasyonu için yüksek desibel yoğunluklarına uygun, kaliteli ve uzun ömürlü yalıtım malzemeleri kullanılarak tüm bunların önüne geçilebilir, firmanızın makine dairesine en uygun yalıtım malzemelerini ve çalışma yöntemini belirlemek, için siz de vakit kaybetmeden ekibimize ulaşabilir, ses ölçüm çalışmalarının ardından profesyonel bir mekanik ses yalıtımı hizmeti alabilirsiniz.